Sana bu son mektubu Artık senden mektup beklemediğimi söylemek için yazıyorum Polyan'la Son şiirini yazmaya cesaret edememiş Bir şair olarak Muhabbet kuşumuz öldü Arkasında uçuşan tüyleriyle mavi bir sonbahar bırakarak Biliyorsun ölüm mavi boş bir kafestir kimi zaman Acıyı hangi dile tercüme etsek şimdi Yalan olur polyanla Uyuyamadığım gecelerin sabahında Gözaltlarımdan mor çocuklar doğardı Mor çocuklarıma ninni söylerdi sabah ezanları Fırtına ters çevrilen şemsiyelere benzerdi Duaya açılan avuçlarım, avuçlarıma kar yağardı, kimi zaman tipi. Kaç kere avuçlarımda mahsur kaldım. Birkaç kış geçti polyanla, ben hep mahsun kaldım. Kocaman bir kardan adam yaptı içime bir çocuk şair. Tuhaf şarkılar mırıldanarak, şiirime kenar süsü olsam ben, bir kenar süsünün gülü olsam ben, sarı deftere tuttuğum bir günlük aşk olsam ben. Sonra yazları, yaseminlerle sarmaş dolaş bir balkonum oldu. Balkon yaseminlerle sevişirdi. Rüya Hülya ile sevişirdi. Ben o beyaz ve güzel kokan çadırın altında geceyle sevişirdim. Bir davet gibi otururdum balkonda Bir beyaz örtü gibi sarardım acılarımı başıma Ben sevgilisi çile olan bir gelindim polyanla Gel derdim, gel Kim olursan ol, yine gel Çiçekli bir düğün davetiyesi gibi otururdum balkonda Yıldızlar ürkerdi, titrerdi davetimden Ayın etrafında beyaz bir hale dönerdi. Bileklerimi uzatırdım çıplak, beyaz ve ince. Işıktan bir kelepçe istedim yüz görümlüğü olarak polyanla. Secde eden alnımı, şarap içen dudağımla öpmek istedim. Dizlerimde ve dirseklerimde nasır tutan arayışımı, Beyaz bir merhemle oğumak istedim. Beyaz bir günahtır aramak kimi zaman? Polyanna. İtiraf etmek gerekirse, Domates, biber biçiminde tuzluklar aldım pazardan. Kalp şeklinde kül tablaları, Kalbimde söndürülmüş birkaç sigaradan kalan kül. Yetmezdi yeniden doğmaya. Orhan Gencebay dinledim itiraf etmek gerekirse. Bedelini ödedim ama Polyanna. İtiraf artık tedavülden kalkmış bir kağıt para. Hayatım bir mutsuzluk inşaatıydı Polyanla. Çimento, demir, çamur. Duvarlarımı şiir ve türkü söyleyerek sıvardım. En üst kattan düşerdim her gün. Esmer bir işçi gibi dilini bilmediğim bir dünyaya. Hayatım bir mutsuzluk inşaatıydı polyanla. Sana ve mutluluğa yazılmış mektuplarıma cevap beklediğim zamanlarda. Benim bir köyüm olmadı. Hiçbir şehir karlı sokaklarıyla bana pazen gecelik giymiş bir anne gibi sarılmadı. İstanbul'u evlat edinsem, benimsemezdi nasıl olsa 30 yaşında bir anneyi. Yüz yıllarca yaşamış bir çocuk olarak Mütemmim cüz olamadım hiçbir aşka polyanlı. Bir kitaba bir cüz olamadım. Yukarıdan aşağı 7 harfli battal boy bir intiharı denedim. Hiçbir bulmacayı tamamlayamadım. Bir kediyi okşasam ellerim yumuşardı. Biri okşasam bir yumuşardı. Bire bir olamadım. Fırfırlar olmalıydı oysa hayatımın kenarında polyanlı. Kırmızı puanlı bir şiir olarak uyumalı, mor puanlı uyanmalıydım. Pişman olmamalıydı orada olmalarından yeşil farbelalarım. Bir çingenenin çıkardığı dil olmalıydı şiirlerim. Sana bu son mektubu, artık senden mektup beklemediğimi söylemek için yazıyorum Polyanna, son şiirini yazmaya cesaret edememiş bir şair olarak.